Bir Bu mezicide Çarşamba günleri ikindi sonra hem bir Hülagü'lin kitabını okuyorydık geçen sene. Fakat o zaman zamanımız derslerimiz müsait iken bu sene ikindi vaktinde burada Çarşamba günü konuşmak imkanı elimizden çıktı. Çarşamba günleri olmayınca bir tatil zamanı olan Cumartesi günü ikindi vaktinde burada konuşmaya karar verdik. Bundan sonra inşallah Cumartesi günleri ikindi vaktinde bu mescitte bu sevimli sıcak ibadethanede elimizde imkan olduğu müddetçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden dinimizin hakikatlerinden bir miktarını size bildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağız. Bir sahabi var. Peygamber Efendimizin lehinde şiirler de yazmış. Hz. sabit Ma immedahtu Muhammeden bi makaleti, velakin medahtu makaleti bi Muhammedi demiş şiirinin birisinde. Ben diyor Sözlerimle, şiirlerimle, medhiyelerimle Hz. Peygamber'i övmek ne haddime, onu ölmüyorum. Öv Sözlerimle Hz. Muhammed'i övmüyorum. Hz. Muhammed'in zikriyle sözlerimi şereflendiriyorum diyor. Bizim de zamanımızı Resulullah Efendimiz'in hadisleriyle şereflendirmek işimiz. Yani Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerini okuduğumuz zaman, dünya Ahiret'in hayırlarının kapıları açılıyor, rahmet iniyor ilim yolunda çalışmış oluyoruz diye Peygamber Efendimizin sözlerine <gülüyor> rağbeten burada toplanmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam Efendimize selam ve hürmetlerimizi sahihatımızı ihsal eylesin. Herkesten önce onun ruhu paqi için. ...sonra onun âlinin asabının ruhları için. Sonra... ...bu kitabın... ...içindeki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine... ...emek sarf etmiş olan... ...alimlerin, ravilerin ruhları için. eserin i müellifi, Gümüşhanevi hocamızın ruhu için. Kendi hocamız Mehmet Sa'yit Kursavi Hazretlerinin ruhu için. Uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere... ...şuraya toplanmış olan siz kardeşlerimizin... ...ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının... ...sevdiklerinin ruhları için... Biz hayatta olan Müslümanların da sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere yaşamamız için, Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra hadis-i şeriflerin okunmasına, izahına geçelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. melik radiyallahu anh. Peygamber Efendimizden naklettiğine göre ilk keresinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki İza ba'athallahu al-halayike ya melk kıyameti. Ne ada münadimin min fakil ashir selasete asvat. Ya mubashir al-muhdidin. İnallaha kad afa ankum fel ya'fu buyurmuş parası şu. Allahu Teala Hazretleri mahlukatı kıyamet gününde bahsettiği zaman. Bahsetmek ne demek? Ve ba'du'l <gülüyor> melk. Allahu Teala Hazretleri insanları öldükten sonra tekrar diriltecek. Nasıl diriltecek? Ve huve bi alim. Her çeşit yaratmaya kadir olan her türlü gücün kudretin sanatın sahibi olan, her türlü ilme vakıf olan Allahu Teala Hazretleri insanları yeniden diriltecek. Mahşer yerinde toplayacak. Onların bu dünyada yaptıklarının hesabını soracak. Amel defterlerini inceleyecek. Aralarındaki ihtilaflar hakkında hükmedecek. Bir büyük mahkemeyi kübra olacak ki Fahri Suresi'nde Maliki Yevmiddin diye anıyoruz. Ceza gününün, mükafat gününün Karşılık verme zamanının sahibi olan Allahu Teala Hazretleri diye. Bu dünyada yaptıklarının karşılığını herkes görecek. Hayır ve şer neyse karşılığını görecek. Kafirlerden birisi eline eski bir kemiği almış, çürümüş bir kemiği. Gelmiş ufalayarak böyle yerlere tozlarını ufalayarak kemiğin. Allah böyle bu toz haline, toprak haline, kum haline gelmiş kemiği de mi diriltecek? diye kafir aine sormuş. Kafire inkarcıya Allahu Teala Hazretleri de buyuruyor ki: "Kul yuhyihi allazi enshaaha evvel merre." Deki Resul'e o kafire o inkarcıya de ki: "Onu daha evvel inşa etmiş, yaratmış olan Allahu Teala Hazretleri tekrar diriltecek." Ne kadar ince mana var. O kemiklerden mi var oldu? O kemiğin hücreleri, o kemiğin canlılığı, o kemik nasıl teşekkül etti? Allah yarattı. O gücü, kudreti Allahu Teala Hazretleri gösterdi, var etti. E evet, Allahu Teala Hazretleri onu yaratmaya kadir olur da tekrar bildirmeye kadir olmaz mı? Her şeye kadir. Her türlü sanatın sahibi insan çevresine baktığı zaman İlmi nispetinde hayretler içinde kalıyor. <gülüyor> Hayranlıklar içinde kalıyor. İlmi ne kadar çoksa kainattaki intizama, güzelliğe, hayranlığı o kadar artıyor. <gülüyor> Allah Allah, Sübhanallah. Ne sanat, ne incelik, ne mühendislik, ne doktorluk, ne fizikçilik, ne kimyacılık diye her dilden, her sanattan, her günlerden anlayan insan günlerin güzelliğini görüyor yani. İnsanlar hayare yapıyorlar, kuşları takip ediyorlar şekil yapı, verecekleri zaman kuşların şekline bakıyorlar kuşun şekli nasıl diye gemi yapıyorlar balığın şeklinden faydalanıyorlar yani ancak taklit etmek suretiyle onu yapabiliyorlar şu Allahu Teala Hazretlerinin kudretinin bir nişanesi insanı susturmaya yetmez mi ki bir tek hücreden şu konuşan düşünen çeşitli hünerleri meydana getiren insanoğlunu bu hale getirdi her şey kadir asılı, her türlü yaratmayı bilirim. Ve bir türlü halkın alim. allah Teala her çeşit yaratmaya kadirdir diyor. Burada bir incelik derhal gözümüzün önüne seriliyor ki, yaratmanın da çeşitleri var. Ve hüve bir türlü halkın alim. Her çeşit hılkate yaratmaya kadir Allahu Teala Hazretleri. Sen bir çeşidini gördün, başka bir takım çeşitlerini etrafında gördün ama, sadece gördüklerinden ibaret mi Allah'ın sanat? Senin görmediğin, bilmediğin daha nice şekilleri var. Her çeşit yaratmaya kadir. Hasılı Allahu Teala Hazretleri insanları bir gün bahsedecek. Bir gün insanları tekrar diriltip huzuruna çekecek. Bir yerde toplayacak, hesap hesap soracak onlardan. Böyle insanları toplayıp mahlukatı kıyamet gününde bir araya getirdiği zaman diyor peygamber efendimiz bu hadisi şerifinde لَا دَى مُنَادِنْ مِنْ تَحْدِ الْاَرْشِ Arş-ı altından bir nidacı münadi nida eyleyecek, seslenecek birisi. Arş-ı altından seslenecek. selaset سَتَ الْاَصْفَاتِنْ Üç ses ile yani. Üç defa veya üç çeşit, üç türlü ses ile seslenecek. Ne diyecek? Ya maşerel Muvahhidin, Ey Allah'ın müvahhid kulları. Ey Allah'ı bir bilen. Allah'ın varlığına, birliğine inanmış olan kullar. İnna Allah'a kad afa Müjdeler olsun Allah sizi affeyledi diyecek. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْفَكَ بِهِ شَيْءًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَٰلِكَ لِمَنْ Teala Hazretleri dilediği kulların günahlarını, hepsini bağışlar, dilediğini, affına müstahak olanı, lütfettiğini, istediğini bağışlar, günahlarını affeder. Affetmeyeceği bir günahı olduğunu bildiriyor bu ayet-i kerimede. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْفَكَ بِهِ Kendisine şirk koşulursa affetmiyor. Allah'ı doğru bileceksin. Ne yapıp yapıp Allah'ı doğru bileceksin. Bir bileceksin. Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şerifte bildirilen sıfatlarıyla bileceksin. Eğri büğrü düşünmeyeceksin. Yalan yanlış düşünmeyeceksin. Kudretinde sıfatında eksiklik, noksanlık, tevehhüm etmeyeceksin. Allah ın Teala Hazretleri'ni nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bileceksin. Bilmezsen yandın. Allah'ı bir bileceksin. Bir bildiğin zaman bak Allah'ın Teala Hazretleri kıyamet gününde seslendirecek meleklerine çağırtacak, bağırtacak, nida ettirecek ki ey Allah'ı birleyenler, müvahhitler zümresi. Allah sizi affetti diye bir büyük ferahlık, bir büyük müjde olacak. Peygamber efendimiz diyor ki فَلْيَعْفُ بَعْدُكُمْ اَنْ بَعْلُّ Böyle diyecek de, arkasından da diyecek ki siz de birbirinizi affedin. Allah sizi affetti. Cehenneme layıktınız. Hatalarınız çoktu suçlar işlediniz, tembellikler yaptınız, gafletlere düştünüz, hatta günahlara battınız, yüzünüz kara oldu, eliniz kara oldu. Ama madem ki Allah'ı bir bildiniz, Allah'ın birliğini ikrar ettiniz, yanlış bir itikada saplanmadınız, madem ki Allah'ı doğru tanıdınız, bu halde Allah sizi affetti. Bu halde siz de birbirinizi affedin. Madem bak Allah'ın affından seviniyorsunuz, birbirinizle affedin diye Allah seslenecek. Şimdi bu ikinci kısım, ya o meleğin sözünün devamıdır, ey muvahitler zümresi, Allah sizi affetti, siz de birbirinizi affedin diye. Veyahut da Resulullah Efendimizin bize tavsiyesidir ki, ey muvahitler Allah bak sizi ehli tevhidden olduğunuz için affedecek, etmeyin, eylemeyin, siz de bu dünyada affedici olun. Allah affedicidir, bak Allah'ın affından nasıl memnun mesul oluyorsanız siz de birbirinizi affedin, manasına da olabilir. Bir başka hadis-i dedi anlatmış ki bir kulun hesabı görülecek kıyamet gününde ama çok böyle bir uç noktada kritik durumda azıcık bir sevabı var. Eğer o sevabı elinde kalsa cennete gidecek ama hak sahibi birisi gelecek ya Rabbi bu bana şu haksızlığı yapmıştı benim bunda hakkım var dilerim hakkımı diyecek. Öyle dileyince eh, hak sahibine hakkı verilecek. Bunun elindeki küçük cüzi imkanı da elinden çıkınca cehenneme layık olacak. Cehenneme sevk edilecek. Hadi bunu cehenneme götürün, bu da cennete gitsin diye allah Teala Hazretleri bu ikisi arasında hükmedince o cennete gidecek şahıs cennete baktığı zaman orada çok güzel köşkler görecek. Hayran kalacak. Aman ya yarabbi ne kadar güzel köşkler. Yarabbi bu köşkler kimin? Bu köşkler kimin yarabbi diye soracak, Allahu Teala Hazretleri de diyecek ki bunlar vel afine an nasi, insanları affedenlere bahşedilmiş köşklerdir. Affetmek sıfatına sahip müminlere verilen köşkler bunlar. O zaman diyecek ki yarabbi ben de kardeşimi affetsem acaba bana da bu köşklerden var mı? ''Evet ey kulum sen de affedici olursan sana da bu affedicilere verdiğimiz köşklerden verilir. Onun üzerine o şahıs o kardeşini affedecek. Affettiği kardeşi elindeki imkana tekrar kavuştuğu için cehenneme gitmekten kurtulacak, el ele tutuşup cennete beraber girecekler. Hadis-i şerifte bu anlatılmış da Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ''Ey Müslümanlar bak Allahu Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını bulmak için neler yapıyor?'' Siz de birbirinizin arasını bulmaya gayret edin, öyle e, hareket edin buyurmuş. Hasılı, affedici olmak güzel bir şeydir. Malum insanlar hatasız olmuyor, ne kadar uğraşsa, didilse insan bir yerden bir hata yapıyor. Ben şahsen kendi üzerimde dikkat ediyorum, hata yapmamaya çok dikkat ettiğim günlerde daha fazla hata yapıyorum. Beceremiyor insan yani, güzel kulluğu, güzel ibadet etmeyi beceremiyor. Böyle hatalı, hatalı yapıyoruz. Affedici olacağız. Kusurları bağışlayıcı, affedici olmamız lazım. <gülüyor> Büyüklerden bir tanesi buyurmuş ki bir kardeşin sana karşı bir kusur işlerse ona 72 iki tane özür bul. Kendin aklından uydur yani. Herhalde şu sebepten şöyle yapmıştır, herhalde şöyle bir mazereti vardır, herhalde bu işin aslı şöyledir diye bir iyi niyete yorarak 70 tane, 72 tane mazeret uydur. Hala içinde ona karşı bir kızgınlık varsa, o zaman kendini ayıpla ki 70 mazerete rağmen hala kardeşini affetmiyorsun. Ne kadar inatçı insansın diye kendini ayıpla diyor. Çok hoşuma gider bu söz. Yani böyle bir düşünceyle hareket edersek kardeşlerimizi affetmek için çeşit çeşit böyle zihnimizde sebepler uydurur da öyle düşünürsek o zaman cemiyetimiz sıhhatli bir cemiyet olur. Cemiyetimiz muhabbetli olur. İnsanlar birbirleriyle hoş geçinince, birbirleriyle muhabbetli olunca eh her türlü hayırlara nail olur insan. Bak Müslümanların bu devirde çektiği büyük ölçüde birbirleriyle geçimsizliklerinde. İran, Irak'la geçinemiyor. Bilmem Ürdün bilmem neyle geçinemiyor. Suudi Arabistan falanca ile geçinemiyor. Eğer Mısır Libya ile geçinemiyor. Dikkat edilirse hep ihtilaf, hep geçimsizlik. Halbuki öyle ayrı ayrı olunca da düşman onları teker teker yakalayıp hepsinin hakkından geliyor. <gülüyor> Pişman ediyor yani ayrılıktan, çok zararlar doğuyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi affedici bir e, hâret-i ruhiyeye sahip eylesin. Kusur olabilir, kusurlara, kusurlara karşı böyle deniz gibi, engin, Böyle vakur, affedici evet. olalım inşallah. İza bakiye Sülüsü'l-leyli ile iles-sema'id-dünya feyekûlu men zellezi yed'ûni estecîbu lehu men zellezi yestegfiruni feagfiru lehu men zellezi yestekşifub durre tekşifuhu men zellezi yesterziku erzukuhu Hatta yenfecrel fecruh, Ebu Hureyre radıyallahu ahtem rivayet edilmiş bu ikinci hadisi şerif. Peygamber efendimiz gecenin seher vaktinin halini anlatıyor. Gecenin üçte biri kalınca allah Teala hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzul eder. Ve der ki kimdir bana dua eden ki onun duasını kabul edeyim. Şimdi burada izah edelim. Gece ne zaman başlar? Gece akşam ezanıyla başlar. Güneş batar batmaz gecenin başlangıcı oluyor. Akşam ezanıyla yeni bir günün gecesi başlıyor. Ne zamana kadar devam eder gece? Sabahın vakti girinceye kadar. Sabahın vakti ne zaman girer? İmsak kesildikten sonra. Demek ki gece dediğimiz şey akşam namazıyla imsak arasıymış. Bizim takvimlerimizde akşam ile imsak arası gecedir. İmsaktan sonra doğuya doğru bakarsa insan gökyüzünün maviliği yani karanlıklığı gitmeye başlar. Oradan ışık görünmeye başlar. Ondan önce görünmez, imsaktan sonra görünmeye başlar. Gittikçe aydınlanır, aydınlanır. Artık insan önünü, yolunu görmeye başlar yani. Sabahın vakti girdi. O fecir attığı zaman yani doğu tarafında aydınlık başladığı zaman artık insan yemek yiyemez oruç tutacaksa. Oruç tutma zamanı girmiştir. Sabah namazı kılacaksa kılabilir. Sabah namazı kılma zamanı gelmiştir. Şimdi geceyi yani akşam ile sahur arasını üçe ayırırsak üçte ikisi geçtikten sonra Geriye 3'te 1'i kaldığı zaman, bugünkü saatlerle söylemek gerekirse, bugün akşam kaçta oluyor? 5 buçukta oluyor. 6 diyelim. İmsak kaçta kesiliyor? Yine 6'da diyelim. 12 saat. 12'yi 3'e bölersek, 4 eder. 4, 4 daha 8. 8 saati gecenin ilk 3'te 2'sidir. Geriye kalan 4 saati de son 3'te 1'idir. Yani demek ki saat 2'den 6'ya kadarki zamandır bugünlere göre. Gecenin üçte biri geçip, üçte ikisi geçip de üçte biri kalınca diyor bu hadisi şerifte. Şimdi bu zamanı anladık. Aşağı yukarı Ankara için bu mevsimde 2 ile 6 arasındaki zaman gibi. <gülüyor> bu sırada daha önce nedir? Daha önce Allah kullarına lütfundan kereminden uyusunlar diye fırsat tanımış. Yatarsın dinlenirsin. Yaz sıyıldın. Efendim, yattın, biraz uykunu aldın, gecenin üçte biri kaldığı zaman kalksınlar artık diye, o uyuma zamanında değil de, o uyuyup dinlenmiş olacakları zamanda Allah en yakın semaya iner. es -sema dünya demek en yakın sema demektir. Bu dünyanın etrafında yedi kat sema olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ve bir ayet gelmesinde de bildiriyor ki velak azzeyyin ne sema ed dünya bir mesabihar en yakın semayı yıldızlarla donattık. O halde anlaşılıyor ki yıldızların olduğu gök birinci semadır. Ne kadar yıldız varsa, ışığı 50 bin yılda gelmiş, yüz bin yılda gelmiş, bir milyon senede gelmiş birinci semadır. Onun arkasından ikinci sema var, üçüncü sema var, dördüncü sema var, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema efendim. Kürfi var, arş var. Yani çok uzak şeyler var. Hocam biz onları neden göremiyoruz? Neden göremiyoruz dersen Allahu Teala Hazretleri öyle bir esrarlı bir perde gelmiş ki aramıza. Ne kadar çırpınsan göremez. En mükemmel aletleri getirsen de göremezsin. Neden? Çünkü o kadar uzak yerlerde yıldızlar var ki o yıldızların ışığı yola çıkmış. Yıldırım gibi hızla geliyor bize doğru bir sene geçiyor, beş sene geçiyor, bin sene geçiyor, efendim, yüz bin sene geçiyor, beş milyon sene geçiyor, öyle geliyor bize. Böyle söylüyor yani astronomi alimleri, öyle yıldızlardan bahsediyorlar ki ışığı bize beş milyon ışık yılında geliyor diyor. Korkunç mesafeler, yani tarifi mümkün olmayan mesafe. Bu ne demek? Bu şu demektir ki eğer oradan bir ışık, bize bir yıldız, bize bir ışık göndermişse, Yola çıkmış 5 milyon sene önce bize gelmiş biz eğer orada bir ışık görüyorsak 5 milyon sene önce yola çıkmış ışık gözümüze geldi de onu görüyoruz. Yani oranın 5 milyon sene önceki halini görüyoruz. Peki daha ötesindeki ışık yeni oradan ışık daha bize gelmediği için görmüyoruz. E şimdi orada benim gördüğüm şey var mı? Hayır o 5 milyon sene önceki ışıktı. Oradan sonra ne değişiklikler olduysa onlar da sonra gelince göreceğiz ne olduğunu. Demek ki mesafeden dolayı, zamandan ve mekandan dolayı Allah bir perde eylemiş ki bizim öte tarafı görmemiz bu dünya gözüyle, bu aletlerle mümkün değil. Ama Allah gösterirse bilmediğimiz usullerle, kerametle, velayetle ona bir şey diyemeyiz. Yoksa başka türlü bu kainatın öte tarafını göremez ki insan. Bu sebepten göremez. Yani fizik ilmine göre, astronomi ilmine göre göremez. Gördüğü de yeni değildir. Eskimiş şeyi görüyoruz biz. Bayatlamış manzarayı görüyoruz. 5 milyon sene önceki manzarayı görüyoruz. Kim bilir orada şimdi ne var? İleride göreceğiz. Şimdi en yakın sema sözünden bunu açtık. Esma dünya. Allah en yakın semaya nüzül eder rahmetiyle. Yani kullarına yaklaşıyor Allahu Teala Hazretleri ve sonra buyurur ki kimdir bana dua eden ki onun doğasını kabul edeyim. <gülüyor> Şu hale bakın ki biz başka zaman el açarız. Allahu Teala Hazretlerine yalvarırız, yakarırız da geceliğin Allah Teala Hazretleri bize talip oluyor. O bize sesleniyor. Hadi dua edin, duanızı kabul edeceğim diye. Çok önemli bir şey yani. Başka zaman sen duanı ya dinler ya dinlemez, ya kabul eder ya kabul etmez. Ama geceliğin o sana müşteri oluyor. O senden istiyor. Hadi dua et diye. Dua et de, duanı kabul edeyim diyor üstelik. Hadi dua et deyip bırakmıyor. Kimdir dua duası Duasını kabul edeyim diyor. O zaman senin hacetin varsa, dileğin varsa, isteğin varsa gecenin sülüsü ahirini, son üçte birini gözle, o zaman uyan, Allah'a ibadet et, dua et, tazarru ve niyaz et. مَنْزَلَّذ۪ي يَسْتَغْفِرُن۪ي اَغْفِرُوا Kimdir benden mağfiret isteyen, onu ki, onu affı mağfiret edeyim. Demek ki dua etsek, duamız kabul olacak, af istesek af oluncaz. مَنْزَلَّذ۪ي يَسْتَكْشِفُبْ durra اَكْشِفُهُ Kimdir başındaki zararlı işi, musibeti üzerinden def etmemi isteyen ki, def edeyim. Demek ki bir sıkıntıya uğramışsan, başına bir dert gelmişse, bir mazarrata maruz kalmışsan, bir musibete uğramışsan, ya Rabbi beni bunu bundan kurtar. Bu mazarratı, musibeti benim üzerinden al desen alacak. Öyle vaat ediyor. Menzelizey yesterziku erzuku. Kimdir rızk isteyen benden? Rızıklandırayım. Demek ki fakirlik çekiyorsan, bir şey istiyorsan Rızık istiyorsan, genişlik, bolluk, ferahlık istiyorsan, iste, istediğin zaman Allahu Teala Hazretleri ihsan edecek. Ne zamana kadar? Hatta yenfeceben fecr. Fecir doğuncaya kadar, doğu tarafında aydınlık belirinceye kadar, sabahın vakti gelinceye kadar. Sabahın vakti geldi mi biter iş. Bu pazar biter. Yani Allah'ın işi her zaman dilerse kabul eder de bu müstesna pazar, manevi pazar kapanır. Bu hadis-i şeriften bize çıkacak ders nedir? Bu hadis-i şeriften bize çıkacak ders hayatımızı yeniden gözden geçirip planlamaktır. Hayatımızı imana göre yeniden planlayalım. Bu bugüne göre değil, keyfe göre değil, eğlenceye göre değil, oyuna göre değil. İmana göre planlamak gerekirse akşam değil, akşam kılacağız, yatsı kılacağız. Hemen yatacağız, gecenin üçte ikisinin saati kuracağız, saat sekiz buçuğa değil, sekize değil, Traş olup kahvaltı edeyim mi dost daireye yetişeyim, o başka bir plan, o plan yanlış bir plan, başka bir plan, eğer ahiretin karını istiyorsan gecenin <gülüyor> üçte birine kuracaksın, sahur vaktinden evvel kuracaksın saatini, o vakitte kalkacaksın, abdest alacaksın. Dua edeceksin. Namaz kılacaksın. Yalvaracaksın, yakaracaksın. Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Hira mağarasında inmeye başladı. İlk önce İkra suresinin 5 ayeti inmiş başındaki. Okumaya teşvik ediyor. İnsan oğluna Allah'ın her şeyi öğrettiğini ifade ediyor. Ondan sonraki Müddessir suresi, ondan sonrası Müzemmil suresinin başı. Müzemmil suresinde Allahu Teala hazretleri gece ibadete teşvik ediyor. Peygamber efendimiz ve ashabı kiramına emrediyor, geceleyin kalkın, teheccüd kılın, ibadet edin, Kur'an-ı Kerim okuyun diye. Onlar da çok riayet etmişler Kur'an okumaya, ibadet etmeye gece ibadetine. Sonra Üzlemil suresinin arkasındaki son ayet iken nazil olmuş. İnne rabbeke ya'lemu enneke takumu idna min sujudi'l-leyli bi'n-nisfi ve bi's-südr ve ta'ifetun min'l-lezine ba'd. Ey resulüm senin Rabbin biliyor ki sen gecenin yarısında üçte birinde üçte ikisinde kalkıyorsun münasip gelen bir vakitte. Kalkıyorsun. Ve seninle beraber Hüminlerden bir grupta o vaktin kadir kıymetini bildiği için Allah emretti diye onlar da kalkıp ibadet ediyorlar. Ama önümüzdeki günlerde harfler olabilir, seferler, yolculuklar olabilir, çeşitli şeyler olabilir. Onun için şöyle şöyle hareket edin, gücünüzün yettiği kadar miktarda ibadet edin, hafif ibadet edin, böyle bütün gece uykusuz kalmayın diye bir hafifletme ayeti inmiş. Demek ki önceden çok düşmüşler gece ibadetine. Bütün gecelerini öğlen niyazla, yalvarmayla, binacazla geçirmeye başlamışlar. Onun üzerine bu ayet gelmede hayatın çeşit çeşit işleri, işlemleri var. Yolculuk olabilir. Seyahat edebilirsiniz. Cihat olabilir, hal durumu olabilir. Onun için hafifçe yapın diye bir hafifletme evri gelmiş. Asabi da ona uymuşlar. Onun için bu gece ibadeti fevkalade kıymetlidir. Asabi ı yaptığı, peygamber efendimizin yaptığı bir yaşayış tarzı, ibadet tarzı. Bu gece ibadetine kendimizi alıştırmalıyız. O vakitlerde kalkmalıyız. Bir de 20. yüzyıldan misal anlatayım ki, bizim arkadaşlarımızdan birisinin ayağında bir rahatsızlık var Londra'ya gitti. Londra'da işte o ayağa şişiyor. Çeşitli tehlikeler olabilirmiş ölümle de neticelenebilirmiş diye bir profesöre götürmüşler muayene ettirmişler profesör muayene ettikten sonra ayağını tavsiyelerde bulunmuş demiş ki bütün gece horun horun uyuma yadım gecenin bir bölümünde kalk dolaş soğuk suyla ayağını yıka elini yüzünü yıka kan deveran yani tıkanıp kalmasın o bacağının hasta kısımlarında kan deveran Biraz eğil, kalk, hareketler yap, kanın devalanını sağlamak için diye böyle tavsiyelerde bulunmuş. Arkadaş bize bunu anlatırken diyor ki, adam diyor İngiliz tabi Müslümanlıktan haberi yok. Müslüman olsaydı geceliğin teheccüde kalk diyecekti diyor, bilecek de Yani o ayak hastalığına tedaviyi uzun boyuna söylemezseniz düşünmüyor, kalk teheccüd kıl diyecek. Teheccüde kalktığı zaman uykuyu bölmüş oluyor, yani ayağına kan yığılmıyor eh ayağını soğuk suyla, yüzünü, elini yıkamış oluyor. Kan hareketleniyor. E namaz kılacak 4 rekat, 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat eğilip kalkmaktan o hareket edecek. işte bak şifa. Ruhen de, bedenen de, aklede insanın aklı çok kuvvetli olur. Hafızası kuvvetli olur gecede o vakitlerde. Hafızlar ekseliyetle hafızlığı o vakitlerde böyle çalışarak kazanmışlar. Sihin çok açık olur. Hafızlı biz de o vakitten payımızı almaya, ganimetlenmeye çalışalım inşallah bundan sonra allah Teala hazretlerinin duamızı, niyazımızı, yalvarmamızı, yakarmamızı ihmal etmeyelim. <gülüyor> bundan sonraki hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şeriftir, Enes İbn-i Malik radiyallahu anh'ten اِذَا <gülüyor> بَلَقَ الْعَبْدُ اَرْبَعِي اَسْهَرَةً Üç beladan emniyete alır, kurtarır. Nedir bu üç bela?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 Cüzam da ciltte olan bir hastalık ki kabarıyor kabarıyor cilt. Yani çok fena neticeleri oluyor. Tedavisi mümkün olmuyor. İnsanı bir tarafa koyuyorlar şey yapmasın diye. Bulaşıcı bir hastalık. Mikrobu da bulaşıcı olduğu için bir kenara ayırıyorlar o hastaları. Baras dediğimiz hastalık da insanın derisinde alacalar oluyor. O alacalar gittikçe açılıyor. Sonra yaraya dönüşüyor. Tehlikeli öldürücü bir hastalık. Bu için hastalıktan Allah emniyette kılar. Kırka gelmişse bir insan. Feiza belağa 50 seneten. 50 yaşına gelince hafaza anhul hisab. Allah ondan hesabı kolaylaştırır. Ağır hesap sormaz. İslam'da 50 yıl yaşadı diye. Feiza belağa 60 seneten. 60 seneye ulaşınca razakallahul inabete ilehi. Allah ona Allah'a dönme nimetini ihsan eder. Allah'a yönelme, Allahu Teala Hazretlerine iltica etme duygusunu ihsan eder. Allah'a dönme, yalvarıp yakarma, ona tazarru ve niyaz şeyine yöneltir. Bima <gülüyor> bu. sevdiği için, sevdiği şeylere dönme nimetini ihsan eder. Fe izâ bele gaseb'ine seneten. 70 yaşına ulaşınca ehabbahu ehles semai. Sema halkına onu sevdirir. Yani gökteki melekler o 70 yaşına ulaşmış ihtiyarı severler. 70'ine ulaştı. Ömrünü İslam'da bu kadar noktaya getirdi diye. Feyza belaga semani ne seneten 80 yaşına ulaştığı zaman esbetallahu lehu hasenatihi وَمَحَا عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ Allah onun iyiliklerini, sevaplarını tespit eder, kötülüklerini siler defterinde. 80'ine ulaştı mı, günahlarını siler, defterinde sabit tutmaz. O defter kıyamet gününde açılacak, hesaba konulacak olan defterden günahları siler Allah. Günah ortada kalmaz. Beyza Belagatis 90 seneden 90 yaşına ulaştığı zaman ise Gaffarallahu lehu ma taqaddama min ve ma taakhkhara Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını evvelki sonraki günahlarını bağışlar. Günah bırakmaz. Ve şeffa fi ehli beytihi ailesi halkı için ona şefaat hakkı ihsan eder. Kulum sen 90'a erdin hadi bakalım ailenden kimleri dilersen onları al kurtar onlara şefaat selahiyeti verdim sana diye başka ev halkından öteki şahıslara da şefaat etmek onları cehennemden azaptan kurtarmak hakkını selahiyetini ihsan eder. Venadahu münadim minas-sema'i haza esirun fi ardih. Gökten bir münadi seslenir ki bu Allah'ın yeryüzünde esiridir. Yani onun müstesna kuludur diye öyle bir rütbe ihsan eder Allahu Teala azizdir. Bundan ne çıkıyor ki bir insan İslam'da ömür alıp ilerlerse derece derece her ulaştığı mertebede çeşitli iltifatlara, çeşitli mazhariyetlere eriyor. allah Teala Hazretleri bizlere hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Şu hadis şerifte vaat edilen neticelere bizleri vasıl eylesin. Günahlarımızı affedilmiş eylesin. Ehli beytimize, yakınlarımıza şefaat hakkını cümlemize ihsan eylesin. Diğer hadis-i şerif: İza belaghal kulamul 7 senine fe'muruhu bis salate. Fe iza belaga 10'a fadrubuu Bu hadis-i şerif çocuk terbiyesi ile ilgilidir. Çocuk 7 yaşına ulaştığı zaman erkek çocuk yedi yaşına ulaştığı zaman ona namaz kılmayı emredin. Gel oğlum bakalım, dur şuraya yanıma, kıl namazını, öğleyi kıldın mı, ikindiyi kıldın mı gibi onun namazıyla ilgileneceksiniz ve namazı emredeceksiniz. Daha çocuktur, küçüktür, ilkokulu bitirmedi, dersini yapsın. Dersini daha güzel yapar. Elhamdülillah, hep mekteplerde okuduk. Hiçbir namaz, hiçbir ibadet, hiçbir dünya işine mani değildir. Daha güzel yapılmasına sebeptir 7 yaşında yani ilkokula verdiğin zamandan itibaren 5 vakit namazını takip edeceksin çocuğun. Biraz büyüsün dersen çok geç kalırsın. İlkokul bitti mi geçmiş olan. Söylersin söylersin dinlemez. Senin yanında kılsa sen olmadığın zaman kılmaz. Bu işin tavı 7 yaşı. 7 yaşına geldi mi çocuk az çok Allah'ı bilir Günahı, sevabı bilir, iyi kötüyü az çok ayırır. Ona daha o taze fidana yeni yeni yetişmekte olan duyguları, görgüleri, teşekkül etmekte olan o çocuğa namazı emredeceksin. Namazın bir mecburiyet olduğunu bilecek. Günün belirli zamanlarında Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkma şerefini tanıyacak. Öyle çıkmaya başlayacak. Eski büyüklerden birisi namaz kılarmış, geceleri ağlayasızlığa, yana yakıla ibadet edermiş. Küçücük yavru yeğeni de gelir bakarmış, dayı ne yapıyorsun diye, o da onun çenesini okşayıp, işte Allah'a ibadet ediyorum, ediyorum tesbih ediyorum falan deyince, demiş ki, hadi sen de şu sözleri söyle bakalım günde 10 defa diye, birkaç söz tavsiye etmiş ona, Allah benim yanımdadır, Allah benim yaptığımı görüyor, Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır diye, bunları 10 defa söyle filan diye çocuğa küçük yaşta öğretmiş, Çocuk sonradan büyük Evliya Allah'tan bir kimse oluyor, böyle kıymetli kitaplar yazıyor. Küçükten olur o. Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor diye düşüne düşüne, söyleye söyleye o çocuğun içine yerleşir. Bir günah yapacağı zaman, hırsızlığa elini uzatacağı zaman, arsızlığa yürüyeceği zaman Allah beni görüyor sözü onun karşısına çıkar. Onun için çocuklarımıza küçükten sahip olacağız. 20 yaşına geldi, kazık kadar oldu hala şöyle yapıyor, böyle yapıyor sözümü dinlemiyor. Geçmiş vakti ağaç yaşayken eğilirdi sen ona o zaman hiç güzel şeyleri öğretmedin, dünyadan haberi yok. Bak dün akşam anlattılar bizim hocalarımızdan meşhur bir kimsenin çocuğunu okumuş hakim olmuş ama babası meşayihten kıymetli bir kimse kendisi içki içiyormuş. Ya Bak, babası nerede, evlat nerede? Hangi yolda? E keşke, keşke şey yapmasaydı yani. Ne olacak? Dünya mevkii, hakimliği, şusu bu onu kurtarmayacak ya ahirette. Bunu niçin söyledim? Şu bakımdan söylüyorum ki, dikkat etmezsek, yani babasının hocalığı bile para etmiyor. Çocuk yoldan, raydan çıkabiliyor. Kim içi içmeyi doğru gösterebilir yani bir... Hele bir Müslüman nasıl tasvip eder içkiyi? Tasvip etmez ama bak çıkmış yoldan, kaybetmiş, kaybedilmiş. E sen kaybedildikten sonra yani bir evladın kaybından daha büyük bir zarar olur mu? Beslemişsin, küçükken zahmetini çekmişsin, altını temizlemişsin, sütünü vermişsin, hastalığıyla meşgul olmuşsun, büyütmüşsün, yetişkin bir adam, götürüp küfre teslim etmişsin. Kafirin eline vermişsin. O da şimdi kafirlere hizmet ediyor, şeytana hizmet ediyor. Nefse hizmet ediyor. Olur mu? En büyük kayıp. Onu kendi yolunda yetiştirecektin. Kendi yolunda yetiştirecektin. Müslümanlığa hadim olacaktır. İslam'a bağlı olacaktır. Aman evlatlarımıza çok dikkat edelim. Evlat yetiştirmek en önemli iştir. Maaşımızın büyük işini evlat yetiştirmeye harcayalım. Hayırlı evlat yetiştirmeye harcayalım. Dinini, diyanetini öğretmeye harcayalım. Çünkü... O hayırlı ibadet yaptıkça onun sevabı bize verilecek. En büyük sermaye. İza benar raculul sebaten evtis ata ezruin nadahu munadin min es-semai eyne bihi ya Hz. fasik. Hazreti Enes radıyallahu aleyhi <gülüyor> en edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir kişi yedi yahut dokuz zira boyunda yaptı mı binasını, zira şöyle arşın mı diyoruz yani o boy yedi veya dokuz arşınlık yaptı mı binasını yani yükseltmeye başladı mı binasını, gökten bir münadi ona seslenir, bunu nereye götüreceksin ey fasıkların enfası diye. Böyle diyor hadis-i şerif, bu ve buna benzer hadis-i şeriflerden bizim peygamber efendimizin kanaatini doğru olarak öğrenmemiz, dinimizin hükmünü doğru olarak öğrenmemiz mümkün oluyor. Bizim dinimiz manevi hususlara daha çok değer vermeyi, mütevazı olmayı tavsiye ediyor bize. Parayı taşa toprağa yatırmayı tasvip etmiyor. <gülüyor> vakti evi binayı süslemekle, yükseltmekle, geçirmekle, harcamayı doğru görmüyor dinimiz. Bizim dinimiz, daha önemli şeylerle bizi meşgul etmek istiyor. Onun için böyle tefahür maksadıyla, övünmek maksadıyla, ihtiyaçtan fazla, yüksek binalar, işte benim binam onunkinden daha yüksek, daha şanlı, şerefli, şöyle de böyle böyledir de filan gibi şeyler yapılmasını tasvip etmemiş Peygamber Efendimiz. İbn-i Ömer radıyallahu anh çitin duvarlarını çamurla sıvıyormuşlar da yanından geçerken ne yapıyorsun? Ömür daha gelip geçici başına birdenbire ölüm geliverir bununla uğraşmasan filan diye ona da tavsiye ettiği böyle rivayet edilir. Bundan çıkacak ders nedir? Bir insan kendi başını çok sokacak bir eve sahip olmalı. İhtiyacını gidermeli ama onu öyle köşkler, mermerler, süsler, zinetlerle artık çığırından çıkartmamalı. Yani ihtiyaç kadar şey yapmalı. İhtiyaçtan öteye adam 700 bilmem kaç metrekare villa yapmış mermerini İtalya'dan getirmiş. Başına çabınsın o mermer. Türkiye'de mermer mi yok? Sonra ne lüzum var? Sonra 700 metrekare ne demek? Benim bahçem kadar yani şu şeyin mescidin olduğu şu iki binanın olduğu yer kadar 700 metrekare alanı var. At mı koşturacaksın içinde? O kadar yapmış. Demek ki insan parayı kazandıkça işin hududu olmuyor, ölçüyü kaçırıyor insan. Cebimde para var sana ne diyor insan, parayı harcıyor o yollara ama başka yerlere harcayacaktı. Allah'ın rızası başka yerde, övünmekte, süste, ziynette değil. Ha evim geniş olsun, dostları toplayayım, ziyafet çekeyim, salonumuzda efendim oturulsun, ibadet edilsin, ilim öğrenilsin, ilim öğretilsin, eh iyi niyetle ziyanı yok ama Öteki işlerde dünyevi maksatlarla öyle yalılar, köşkler, saraylar onları pek tasvip etmemiş bizim büyüklerimiz, bizim dinimiz, peygamberimiz uygun görmemiş. Onu yapacağını insan ahirette köşk yapmaya gayret etmeli. Cennette köşk yapmaya çalışmalı insan. İza tabel abdu en sallahul hafzeted dünübebu ve ensazdaki cevarıı hahu ve maallıı muh min al ardı hatta yelk Allah ve Leysi aleyhi Şahidum minallahi Allahı bizem bihi. Enişbnu Malik radıyallah anh yine malum her zaman Yasin Suresini okursunuz okuruz. Tabi manasını bilsek daha iyi olur. Sondan bir ev sayfasında uyuluyor ki ve teşhedu erjulhum bi makânu eksibul. Yani insanın ağızları, elleri, ayakları ahirette kendi aleyhine şahitlik, şahitlik yapacak. Yani insan yaptığı günahları, kusurları Allah'tan saklama güç yetiremeyecek. Mümkün değil saklaması. Ya Rabbi ben yapmadım demek olmaz. Kendisi söylemese elini, ayağını, gözünü, kulağını Allah söylettirecek, şahitlik yaptıracak. Hatta onlar şaşıracaklarmış böyle. Bu nasıl oluyor filan diye. Hatta azalarına diyeceklermiş ki Lime şehit tüm aleyna. Niye bizim aleyhimize şahitlik yaptınız? Galer entakani Allahüllezi entakapülle şey. Her şeye dil veren, konuşturan Allah bizi söylettirdi. Bizim elimizde mi şahitlik yapmamak diyecek. Bu gibi hadislerden anlıyoruz ki ahirette büyük bir hesap var, bir mahkeme var, şahitler var. Bu şahitlerin arasında insanın eli, ayağı, gözü, kulağı da var. Kendi azâ ve cevâhi de var. Şimdi böyle ama bu hadis-i şerifte bak peygamber efendimiz bize müjdelemiş ki اِذَا تَعَبَ الْعَبْدُ kul tevbe ederse اَنْسَ اللّٰهُ الْحَفَزَةَ ذُّنُوبَهُ Allah günahları yazan meleklere günahları yazmayı unutturur tevbe ederse Allah unutturur veyahut Ense Allah diye de okuyabiliriz Arapça müsaittir Allah teyib ettirir. Yani yaptırmaz o işi o meleklere. Yazdırmaz günahlarını. Demek ki insan tevbe etti mi günahları yazılmıyor deftere. Sonra ve ensa zalike cevarihu azalarını da unutturur. Ve ma'alimehu minel ardı. Yeryüzündeki alametlere o hangi muhitte yapılmışsa kimler ağaçlar, taşlar, binalar, duvarlar neler görmüşse o yaptığı fazaheti, kötülüğü onlara da unutturur tevbe etmişse hatta yelkallah'a böylece o kişi Allahu Teala Hazretlerine mülaki olur ve leyse aleyhi şahidun minallahi bizenbi diye onun üzerinde Allah'a kendi aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şahit olmaz bir vaziyette ulaşır diyor. Demek ki o ayeti bilen bu hadisi de bilsin. Yasin'i okuyan, Yasin'in o ayetini bilen bu hadisi de bilsin ki tevbe edince Allah lütfediyor, affediyor günahları. Ey günahlarla kendisine haksızlık etmiş, kendisini tehlikeye düşürmüş kullar. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah günahları affı, mağfiret eder. Kul tevbe etti mi, Allah günahını siler. Elhamdülillah. Benim de günahım ne kadar çok olsa, Allah'ın rahmeti benim günahımdan kat kat fazla olduğu için affediyor işte. Bağışlıyor. Buradan çıkan ders nedir? Buradan çıkan ders şudur ki, yapmış olduğumuz günahlardan dolayı Ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Eyvah, vah Mutlaka ben cehenneme gelirim bu yaptığım işlerden dolayı. Allah bana affetmez. Yok. Affını muafiyetini nasip etmez. Yok. Öyle bir şey düşünme. Allahu Teala hazretleri sen canı gönülden tevbe edersen onu siler, unutturur, yazmaz ve seni affeder. Tevbe nedir yalnız? Burada mühim olan İza tabel abdül kul tevbe ettiği zaman diye başlıyor. Tevbe dediğimiz nedir? Tevbe hak yola dönüş demektir. Yani tevbe yarabbi demekle insan tevbe etmiş olmaz. Hele hele aklında o günaha gene devam etmek niyeti varken tevbe yarabbi derse alay etmiş gibi de olur. Yaptığı günaha pişman olacak. İçi yanacak, ciğeri yanacak. Ne ettim yarabbi? Yine ne yaptım, bak dayanamadım, beceremedim, tutamadım kendimi de yaptım, ne kötü insanım diye pişmanlık duyacak. Bir daha yapmamaya az mı, cez kastedecek. Bir daha mı? Tövbeler tövbesi, katiyen yapmam diyecek ama yapsa bile, yani yapmam diyecek. İleride yine düşer, hata eder, yine o hatayı iştenir. olur olabilir, o ayrı ama yapmama azm edecek tövbe ettiği zaman. Günahına nadim olacak, pişman olacak, bir daha yapmama azm diyecek. Katî niyetle dönüş yapacak. Bir hadisi şerif daha okuyalım, sayfayı tamamlayalım. <gülüyor> İza tekhafef aha dekümüz Sultan Felia Kul Allahum ve Rabb al-Şamawat esbibi ve Rabb al-Arş al-Azim kün li câran min şediz fulan ibni fulan ve şerril cinni vel ins ve etbâihim en yafruta alayya ehadun minhum azza caruka ve ceddü ve Bir kimse bir güç kuvvet saltanat iktidar sahibinden korkarsa ondan yana bir korkusu olursa çağırmış sultan, şah, padişah neyse cennete teslim etme ihtimali var. Al bunu kes kafasını diyebilir. Hapse tıkabilir. Kırbaç vurdurabilir. Korkuyor böyle bir durumu varsa bir insanın böyle bir sultandan, güç kuvvet sahibinden yana. O zaman şu duayı etsin diyor Peygamber <gülüyor> Efendimiz. Demin okuduğum duayı tarif ediyor. Biz hem bir daha okuyalım hem manasını söyleyelim. Allahümme Ey benim Allahım Rabbe <gülüyor> semavati sebi ve rabbel arşel arşil azim Ey yedi semanın sahibi, arş-ı azımın sahibi olan Allah'ım! Külli caren min şerri fulani ibni fulani Şu falanca oğlu, filanca isimli şu hükümdarın şerrinden beni koru, kurtarıcı ol, kurtar. Ve şerril cinni vel insi Daha benim bilmediğim, görmediğim cinlerin ve diğer insanların şerrinden de beni koru, kurtar. hıfz himaye et. Ve etbaihim Onlara tabi olanların da şerrlerinden beni kurtar. En yahutu aleyye bana bir haksızlık yapıp bir taşkınlık yapıp da beni zulme uğratmasınlar. Benim başıma dert açmasınlar. Ondan sana sığınırım. Sen beni kurtarıcı ol. En yahrutu aleyhi ahlum minhum. Onlardan birisi bana herhangi bir şekilde zarar vermesin. Azze carike senin sana sığınan insan senin sana sığınan insanı kurtarman katidir. Sana sığınan insan aziz olur kurtulur. Ve Celle Sena yüke, senin senan, methin yücedir, yüksektir. Her türlü kemal ile mutlasırsın. Ve la ilahe gayruke, senden gayrı bir mabud, bir ilah, bir güç, kuvvet sahibi yoktur. Sen ne dilersen o olur manasına. Allahümme Rabbe'l-Semavati'l-Seb'i ve Rabbe'l-Arşil-Azim. Künli caren min şerri filan ibn filan. Ve şerri cinni vel insi ve etba'ihim. اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ سَنَاءُكَ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكَ allah Teala Hazretleri bizleri de bildiğimiz, bilmediğimiz her şer sahibinin şerrinden hepsi eylesin, evet. kendi emanında civarında eylesin bizleri. İki cihanın tehlikelerinden bizleri azat eyleyip, iki cihanın bildiğimiz, bilmediğimiz hayırlarına nail eylesin. Evet. Fatiha-i Şerife, maal besmeledir. Allah'ı salli ala ve aleyhi ve aleyhi ve salli aleyhi ve salli ve salli ve salli aleyhi ve İn Nabi İmri ve nam yüled ve nam الله أكبر <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, أكبر. الله Allahu min الرحيم، والعزة رب الناس من شر الوسواس الذي في الناس من الله أكبر. La illa illallah, akbar. Allah ve Allahu Ekber Allahu Ekber illallah. Laha İlham Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم بارك يوم الدين يا كل عبد الاك تستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امتن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطلاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alif laa mim. Dan ke kitab la rabbim. Bularl muttaqin eldir. Yümen ul bil waib ve yüben ul mimma Mimar taqnam. يكون، فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فمن لآخرتهم يجنون. يَوْمَئِذٍ دَمِيَ الرَّبُّهُمْ وَأُولَئِكَ اللَّهَ